Hüce Rabbimize bizleri burada bir arada topladığı için, bizleri buraya gelmeye muvaffak eylediği için ona hamd senalar ediyoruz. Arkadaşlar sadedinde bulunmuş olduğumuz, şerhinde bulunmuş olduğumuz bab babul ül bölümü. Demiştik ki mücahede mücadele manasına geliyor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 Dükkanına bir arkadaşı gelmiş yahut bir de bakıyor ki sokakta birisiyle karşılaşmış. Hadi gel çay içelim dediğinde karşısındaki arkadaş diyor ki ben oruçluyum. Ne orucu ya? Bugün çarşamba, bugün salı, bugün cuma. O arkadaş da diyor ki işte zilhicce orucu. Aa diyor zilhicce girdi mi ya? Biz zilhicce demeyiz. miyiz? Farkında değil. Yani bu ve buna benzer birçok ne var? Aslında gaflet suretleri, gaflet çeşitleri var. Şeytan bununla insanı ne yapıyor? Oyalıyor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 ileri doğru seni ittiriyor. İşte öyle dönemlerinizi arkadaşlar kendinize bu İmam Nevi Rahimahullah'ın bu kitapta açmış olduğu babı hatırlatın. Açın elinize alın şöyle, bu, şu hadisleri bir daha okuyun. Aleyhisselatü vesselamın namaz kılıçına bir bakın. Şöyle bir düşünün. Gelmiş geçmiş günahları affolmuş bir kul hala kullukta ne yapıyor? Mücadele ediyor. Nefsiyle mücadele ediyor. İşte bunlar bizler arkadaşlar birer ne olması lazım? İbret olması lazım. En son kalmış olduğumuz hadis bu babdaki 10. hadis idi. 10. hadisi Enes radiyallahu anhu rivayet ediyor. Enes radiyallahu anhu diyor ki: "An-Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem قال. vesselam şöyle buyurdu: "İtba'ul mayyite 3." Ölüye cenazeye 3 şey tabi olur. Cenazeyi 3 şey takip eder. Cenazenin arkasından gider. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Nedir bu cenazenin arkasından giden üç şey? Ehluhu. Ailesi. Ve maluhu. Parası, zenginliği, malı mülkü. Değil mi? Ne zengin adamdı? Neleri vardı bu, bu adamın? Yatları vardı, katları vardı. Fe yerci'uthnani. Aleyhisselatü diyor ki, ikisi döner. İkisi geri döner. Yani kabile kadar giden üç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 tek kelimeyle saygın kişilik kazandırmış şeyler cenazeye ne yapıyorlar? Takip ediyorlar. Cenazeyle birlikte nereye kadar gidiyorlar? Evet, Kabire kadar gidiyorlar. Aleyküm, aleyküm. Sonra, aleyküm selam ve ve Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki ikisi geri döner. Yani yarı yolda bırakırlar. Yani dünyada kalmaya devam ederler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 Kendini yalnız hissetmekte. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fe yerji'i thnani ikisi geri döner ve hepka vahit Onunla beraber kalan bir tanesidir. O üç şeyden bir tanesi kalır. iki tanesi ise geri döner. Yerji'i ehluhu Yerji'i ehluhu ve maluhu Ailesi ve malı bıraktığı yerden hayata devam ederler.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 Akşam kaçta geliyorsun eve? Altı buçukta. Sekiz buçuktan altı buçuk kadar. Kaç saat? Yaklaşık on saat. Bu on saat içinde bakıyorsun ki Rabbi için, ahireti için, kabri için, kabirde onunla beraber kalacak olan salih ameller adına ne yaptın? Zikir çektin mi? Sabah akşam zikirlerini? Hayır. Kuran okudun mu? Hayır. Namazlara cemaate gidebildin mi? Ya çok meşgulduk. O anda yapmam gereken işim vardı. Bıraksam olmazdı.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 Saygınlık, ilimle, takvayla ve salih amellerle nail olunur, elde edilir. İnsanların sizin önünüzde paranız var diye el pençe durması, bey diye hitap etmesi, size ne yapmasın? Aldatmasın, gözünüzü boyamasın. Bunların hepsi sahte, gerçek dışı olaylar, gerçek dışı lakaplar, ünvanlar, değerler aslında. da hepsi bakıyorsunuz ki en son işte görüyorsunuz bir zengin ölmüş gazetede bir sayfada ona ne yapmışlar? Tazi. Taziye yayınlamışlar. Artık son vazifede o şekilde yapılmış. Ondan sonra kara toprağın içine gömülmüş. Şaşıyorum bazen gerçekten. Yer bakıyorum. Adam malına mal katmış. Zenginliğine zenginlik katmış. Böyle gaflete dalmış ki hala dünyanın peşinde koşmaya devam ediyor. Tamam güzel. Öbür taraftan Kur'an öğrendin mi sen abi? Ya işte henüz öğrenemedik. Kemküm. Ya öğrendik ama işte yani günde yarım sayfadan fazla okuyamıyoruz. Çok ağırız, yavaşız. Oruç tutuyor musun pazartesi, perşembe? Ya zor geliyor. Bunlarla kendimizde de bunu görüyoruz bazen. Çevremizdeki insanlarda da görüyoruz. Bu neyin alameti, neyin işareti? Gafletin. Kandırılmışlığın, aldatılmışlığın. Nefis tarafından, şeytan tarafından aldatılmışlığın işareti bu. Kaldırılmışlığın işareti. Seni uykuya daldırıyor, uykuya dalıyorsun, gaflete daldıyorsun. Bir de bakmışsın ki insanların omzunda o kara toprağa götürülüyorsun. Arkana bakıyorsun ki hayatın boyunca vaktini, ömrünü feda ettiğin şey sana el saldıyor, güle, güle diyor. Seninle olan işimiz bitti. Çok büyük ibret arkadaşlar, bu hadis üzerinde durulması gereken, tefekkür edilmesi gereken hadislerden bir tanesi. insanın nefsiyle mücadele eden, mücadelede belini dik tutan, güçlü tutan hadislerden bir tanesi. Diğer hadiste İbn Mesud radıyallahu anı tarafından rivayet olunuyor. Diyor ki İbn Mesud, "Kale kale Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem, "El cennetu akrabu ila ahadikum min shirakin 'aleihi." Cennet sizlere Ayakkabınızın bağından daha nedir? Yakındır. وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰرِكَ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰرِكَ Ateş de böyledir. Yani İp üzerinde yürüyen cambaz gibisin aslında. Dünya hayatı böyle. Aleyhisselatü vesselamın vasfıyla muhadis Bukhari rivayet ediyor. Sana cennet bu kadar yakın. Salih ameller işlersen, nefsinle mücadele edersen. Cehennem de bu kadar yakın. Kaldırıp kafanı harama bakarsan haram yersen, zinaya düşersen. Değil mi? Bu kadar da yakın. Ama sen gaflet değilsen, nefsinle mücadele etmiyorsan, nefsin sana galip gelmişse, bunda hepsi sana artık dünyada ne gözükür? Normal gözükür. Diğer hadis ise arkadaşlar. An Abi Firaz, Rabi'a ebne Ke'b el-Eslemi Khadimi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabece aleyhissalatu vesselamın hizmetçilerinden, hizmetkarlarından bir tanesi. Diyor ki,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 bir tanesi. Bu sahabede Ebu Firas Rabi'a İbnu Ka'b el-Eslemi de bu sahabelerden, ashab suffeden birisi diyor ki Kuntu ebitu ma'a sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselamla beraber gecelerdim. Onun yanında olurdum. Featihi bi fe vadu'ihi. Geceliğin ona diyor abdest suyunu ne yapardım? Ne? Taşırdım. Abdest suyunu ona getirirdim ve <gülüyor> hacetihi ihtiyacı olan şeyleri. Burada yani ne olduğunu söylemiyor sahabe. Ayakkabısı olur, havlusu olur. Neyse artık. Fekale <gülüyor> selni. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden ne dilersen dile. Ne istersen iste. Fakultu es'eluke murafakatake fil cenne. Diyor ki bu sahabe cennette seninle beraber olmayı istiyorum. Senin yanında olmayı istiyorum. Sağale, eva Diyor bundan başka bir isteğin var mı? Başka bir dileğin var mı? Koltu, hava zat. Dök Tek isteğim bu. Tek dileğim bu. Bakın, yani azima bakın. Dünyaya verilen değere bakın. Yurdu terk etmiş, memleketini terk etmiş. Medine'ye gelmiş, vatan hasreti bir taraftan, garibanlık bir taraftan sahabelerin, ashab-ı sufhede olanların çoğu açlıktan midelerine taş bağlayan, karınlarına taş bağlayan insanlar. Ebu Hurayr'a radıyallahu anh anlatıyor. Açlıktan bazen yere düşerdik, bayılırdık diyor. Böyle durumlar geçirmişler. Peygamber soruyor Aleyhisselam, Hem Peygamber hem devletin reisi. Ne istiyorsun benden? Diyor ki cennette seninle beraber olmak istiyorum ey Allah'ın Başka bir şey? Diyor ki, tek istediğim bu. Tek bu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَاِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ Tamam aleyhissalatü vesselam tamam senin için dua edeceğim demiyor sadece. Diyor ki fe'inni o diyor bana yardım et şu konuda. Yani senin cennette benimle beraber olmanı istiyorsan sen bu konuda senin bu isteğini yerine gelmesini istiyorsan senin de bana yardımcı olman lazım. Nasıl yardımcı olacaksın?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 Ve namaz kılmak diyip geçmemek lazım. Dün bir misafirimiz geldi, yurt dışından. Biz camide namaz kıldık. Gittik, geldik. Selam Aleyküm selamünaleyküm Dedi ki bana, ya dedi Ben, dedi, ee yani namaza durduk. Da ya mesmele'yi çekti. Fatiha'yı okurken, İmam Rukiye'ye gitti. Kaldı Rukiye'de. Onu hızlı hızlı okudu, yetişti imama falan. Namazdan sonra dedi ki ya dedi, bir maneviyat, bir ruhaniyet bulamıyorum sizin bu memlekette namazlarda. Niye böyle bu kadar hızlı kılıyorsunuz? Ya ben Allah, bu bunu söyleyen iş adamı yani iş koşturmaya gelmiş. Ticaret yapmaya gelmiş. Ezan vakti olmuş, namaza gitmişiz camiye. Yani namaz kılmak demek yatıp kalkarak hızlı bir şekilde bir şeyler yapmak demek değil arkadaşlar. Yani namazınızı ne kadar düzeltirseniz bunu hayatınızda göreceksiniz. Nabzınızı ne kadar güzel kılarsanız, iyi kılarsanız namazınızın hayatınıza olan etkisini o kadar çok göreceksiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı ne diyor? اِنَّ الصَّلَاةَ <gülüyor> Namaz ne var? <yapar? gülüyor> alıkor. Namaz alıkor. اِنَّ الصَّلَاةَ Anil عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ Kötü işlerden, münker olan işlerden, haram olan işlerden namaz alıkor. Ama nasıl namaz? Tekbiriyle namazda kıyamıyla Fatiha'yı okuyunşuyla değil mi? Şimdi bir Fatiha'yı paul küldür dur okuyup rükuda bir kere Subhanarabbiyal azim de demeden az bir şekilde bile kalarak rükudan daha kalkmadan secdeye kendini atarak secdede aynı şekilde namazı güzel bir şekilde yani secdeyi ifa etmeyerek kılınamaz. Kötülükten fuhşiyattan arı koymaz. Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste secdeye değiniyor. Çünkü secde kulun Rabbine en yakın olduğu yer. Namazda kulun Rabbine en yakın olduğu yer. İmam Müslimin bir ayetinde Vesselam diyor ki fe inne akraba ma yekunul abdu min rabbihi. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer neresi? Hangi hal, hangi durum? Ve huve sacid. Secdedeyken, secde halindeyken kulun Rabbine en yakın olduğu yer onun secde halinde olduğu yerdir.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 Huffetil cennetü bil mekârih. Cennete giden yol, ne, nasıl, hangi taşlara döşenmiştir? Nefse hoş gelmeyen, zorlu, ağır taşlara döşenmiştir. Cennete giden yol zor. Oruç zor. Gerçekten zor. Gece kalkıp namaz kılmak zor. Harama bakmamak zor. Haram yememek zor. nefse zor. ama huffetil, huffetil nâru bil bis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 Âlimler diyor ki, eğer nefsinde bir yöne doğru yöneliş görüyorsan, nefsin sana illa buraya ısrar ettiriyorsa, bil ki o yol seni nereye götürecek? Ateşe götürecek. Bu yol ateşe gidiyor. Nefis diyor ki sana, ya şimdi bu sıcak yatağı bırakıp da hangi derse gideceksin? Sabahın köründe kalkıp yani. Zaten biliyorsun sen bazı tecvit kuralları, kuralları filan. Ya Arapça zaten yani öğrenemezsin. Zor. Kur'an ezberlemek. Bir daha işte biliyorsun namaz surayı. Yani yeter. Fatiha'yı iyi okuyorsun. Yani bil ki bu, bu yollara nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Oruç. Ya Ramazan'da tuttuk zaten. Şimdi bu günlerde de yani tutmasak da olur. Yani bil ki bu yol nefisin, senin gitmek istemediğin, seni götürmek istemediği o yol, cennetin yolu arkadaşlar. 13. hadis An Abi Abdullah ve yuqal Ebu Abdurrahman Seuban, mevla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, قال: sallallahu ve sellem يقول: "Aleyke bi kethreti's sujud." Aleyhisselam diyor ki Abdurrahman'a, Ebu Abdurrahman'a sahabeden Ebu Abdurrahman'a diyor ki "Aleyke bi kethreti's Çokça secde et ey Ebu Abdurrahman diyor. Yani peygamberin nasihatine bakın arkadaşlar insanlar. Yani orada biraz önce gördünüz yani ne istiyorsun benden diyor sahabe. O da diyor cennette seninle beraber olmak istiyorum. O zaman ona öyle yolda istiyor. Yani dikkat edin ne var? Dünya bu adamların hayatında var mı? Var. Ama nasıl bir dünya hayatı var? Ahirette yönelik. Ahiret yurduna yapılan seyir esnasında hayatta kalabilmek adına yaşamı sürdürebilmek adına azık edilme. Dert bu. Hamallık yapma değil. Şimdi insanlar bakıyorsun, 24 saatinin 18 saatini üretimde geçiriyor, fabrikada geçiyor. Peygamber sahibi diyor ki, Aleyke bi kefretis sucud. Çokça secde et bu bu Abdurrahman. Fe inneke len tescude lillahi secdeten illa refa'aka Allah'u biha derece. Sen Allah için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 On dördüncü hadis an Ebi Safvan Abdillah ibni Busri'l-Eslami kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nasi, النَّاسِ مَنْ umruhu, عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ Diyor ki aleyhissalatü vesselam insanların en hayırlıları مَنْ تَعْلَ umruhu. ömrü uzayan deyip susmuyor aleyhissalatü vesselam uzun ömür tek başına efdaliyet insanın hayırlı olduğunu ne yapmıyor? Göstermiyor. Bir insan 90 sene de yaşayabilir. 100 sene de yaşayabilir. Bir kayıt var. Diyor ki من umruhu عمره وحسن عمله Ömrü uzun ve ameli güzel olacak. Ömrü uzun, ameli güzel olacak. Allah-u Teala buyuruyor Ali İmran Suresinde. Diyor ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا lehum لَهُمْ Hayır. Kafirler Bizim onlara mühlet vermemizi, bizim onlara süre tanımamızı kendileri için bir hayır zannetmesinler. Yani kafirler bakmışım uzun ömür yaşıyorlar. Başlarına bir bela gelmiyor Allah isyan ediyor. Kibir var secdeye kapanmıyor. Allah'ı birlemiyor. Göndermiş olduğu elçisine iman etmiyor. Uzun ömür yaşıyor. Allah'ın yeryüzüne Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu nimetlerden istifade ediyor. Bunu diliye söyleyen insanlar var. Yani madem böyle bu iş, siz haksınız, biz bağıstıl yoldayız. Biz niye daha gelişmişiz, daha iyi yaşıyoruz, iyi şartlardayız? Allah sana bak ne diyor? وَلَا يَحْزَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ Hayır, Kafirler kendilerine vermiş olduğumuz mühlet, kendilerine bu sürelerini uzatmamızı kendileri lehine bir hayır olarak görmesinler. Bunu böyle addetmesinler. Enma numli lehum khayrun li anfusihim. numli enma numli lehum liyazdadu ithma. İşin sorunu biliyor musunuz? Enma numli lehum liyazdadu ithma. Günahlarına günah katmaları için haddi aşmalarına daha da haddi aşarak azgınlık azmaları için biz onlara süre veriyoruz. Ali İmran suresinde böyle buyuruyor. Ve lehum muhin. Ve onlara küçük düşürücü, alçaltıcı ne vardır birer azap vardır. Yani insan bazen diyebilir ki veya hatta şöyle hissedebilir yani nimetler geliyor abire, müehlet veriliyor, bela belalar sürekli ondan uzak tutuluyor, kapılar önünde açılıyor, ama haramlar bir o şekilde işlenmeye devam ediliyor.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 15. hadis diyor ki Enes radıyallahu anh gal ghab enes ibn nadır radıyallahu anh, an bedir. Amcam Enes ibn Nadır Bedir savaşından diyor katılmamıştı Bedir savaşından Bedir savaşına gelmemişti. Çünkü Bedir savaşına savaş niyetiyle ne yapılmamıştı? Çıkılmamıştı. 3 300 tane 300'e yakın kişiyle çıkılmıştı. Kureyş'in kafilesi kesilecekti. Tabi sonradan orada ne oldu? Bir savaş vuku buldu. Tabi Enes İbn-i Peygamberimizin yanına geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü Gıbtu an evvel qitalin Gateltel müşrikin Ey Allah'ın Resulü Müşriklerle yapmış olduğun ilk savaştan diyor Nasibimi alamadım. Yani ona katılamadım. O ilk savaşta yoktum. Safta yerimi almadım. Le <gülüyor> in illahu eşhedeni Kitalel Müşrikin <Sessizlik> leyerayen Allahuma asnah. Böyle bir temenni ve böyle bir ağır bir cümle söylüyor Enes İbn-i Nadır. Diyor ki şayet allah Teala müşriklerle yapılacak başka bir savaşa benim katılmamı nasip ederse benim ne yapacağımı Allah diyor sizlere gösterecek. Böyle bir ahit böyle bir söz veriyor. Yani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 Verdiği sözde duracak mı? Durmayacak mı? İnkeşe fel <gülüyor> muslimun aleyhissalatü vesselamın yerleştirdiği Müslümanlar o okçulardan yaptığı yerlerini terk ettiler. Fekâle Allahümme a'teziru ileyke mimma sana hâulâ yani ashabahu Enes i̇bn diyor ki Allah'ım bu okçu kardeşlerimin bu yapmış olduğu hatalardan dolayı onlar adına senden mazeret diliyorum. Affet bizi. Onları affet. Ve أبرؤ إليك مما صنع هؤلاء müşriklerin. yapmış olduğu davranışlardan da uzak olduğumu sana söylüyorum. Ben beriyim o müşriklerden. Onu yap- onların yapmış olduğu fiillerden, eylemlerden, Müslümanlarla savaşmalarından, Allah'a ortak koşmalarından her şeyden beriyim. Thumma taqaddama festakbalahu Sa'd ibn Muaz. Eyyâtu ya Söz verdi ya. Allah, Allah diyor benim ne yapacağımı gösterecek o müşriklerle yapılan savaşta. Sa'de ibn Muaz'ı görüyor. Radiyallahu Allah onu görüyor. Fekal ya Sa'de ibn Muaz El cennetu ve Rabben nazır Nazırın Rabbine yani Rabbime yemin olsun ki diyor cennet İnni ecdu rihaha min duuni Uhud Ey Sa'd diyor. Şu Uhud'ta, Uhud tarafından cennetin kokusu geliyor bana diyor. Öne attı diyor. Verdiği söz var. Tam savaşa atlayacak. Saadetin Muaz'ı görüyor ve Saadetin Muaz'a diyor ki Rabbimim, Rabbime yemin olsun ki Nadirin Rabbine yemin olsun ki Cennetin kokusunu Uhud tarafından alıyorum. Cennet Uhud tarafından bana ne yapıyor? Kokusunu gönderiyor. Ey Saad diyor. Kale Sa'd, Femesteta'tu ma sana. Tabi Sa'd ibn Muaz, Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh, bu Enes bin Nadır'la son karşılaşan bir insan, insan bir tanesi. Peygamberimize olayı anlatırken diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, bu Enes bin Nadır'ın yaptığını ben yapamadım. Atlayamadım öne, öne atlamadım. Kale Enes, Fevecednâ bihi bıd'an ve themânine zarbeten bis Enes diyor ki, amcamın Vücudunda 80 küsür kılıç darbesi bulduk. Yani düşünün. Enes bin Nadır Rabbine bir söz verdi. Sonra cennetin kokusunu duydu. Dedi ki cennetin kokusu Uhud tarafından geliyor. Ey sad, Oraya doğru atıldı. Müşriklerle savaştı. Ve müşriklerin savaşmasının sonucunda vücudunda 80 küsür kılıç darbesi aldı. E bir ve mızrak yaraları, mızrak darbeleri, e bir sem vücuduna girmiş bir sürü ok. Ovajetnahuqat kutile ve müşrikun. Bununla da bırakmamış müşrikler. Suratını, kulaklarını, yüzünün derisini ne yapmışlar? Paramparça etmişler. E nasibine adırlı. Fema arafehu ahadun illa uktuhu illa uktuhu bibananihi tanınmayacak hale gelmiş. Enes diyor ki amcam Enes bin Nadır tanınmayacak haldeydi. Ve onu sadece bizden diyor kim tanıdayabildi? Uktuhu, kız kardeşi tanıyabildi. Nasıl tanıdı? Diyor ki parmak uçlarından tanıdı. Dedi ki teşhis etti bu benim abim. Enes bin Nadır'dır. Kâle Enes, nera, ev nezunnu enne hâzîl âye nezelet fîh. Az sonra okuyacağımız Ahzab suresinin 23. ayeti, diyor ki Enes amcası hakkında, bu ayet, bu ayetin amcam Enes İbn-i hakkında indiğini ne yapardık, görüşünü ne Yani bu ayet onun hakkında indiğini zannederdik. Ahzab suresinde allah Teala ne buyuruyor? Minel mu'minîne ricalun, Müminlerden öyle adamlar vardır ki sadaku ma ahadullah aleyh Allah Teala'ya ettikleri, verdikleri sözler konusunda sadık oldular. Sözleri yerine getirdiler. Ve minhum men qada nahbehu. Onlardan bazıları sözlerinde, sözlerini yerine getirerek, sözlerinde durarak bu hayattan ayrıldılar. Ve منهم men Onlardan bazıları da bekliyor. Ama abdelu tebdila. Onlar verdikleri sözleri ne yapmazlar? Değiştirmezler, bozmazlar. Hadisin başında ne dedi Enes bin Nadır radıyallahu anh <gülüyor> Bedir'den ey Allah'ın Resulü Bedir savaşına katılamadım. Allah beni müşriklerle karşılaştırırsa, başka bir savaşa gitmemi nasip ederse, benim ne yapacağımı sizlere gösterecek diye ne yaptı Enes bin Nadir? Söz verdi. Ve allah Teala Ahzab suresinde bakın ne diyor? مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ Müminlerden öyle adamlar vardır ki صَدَقُ مَا آهَدُ اللّ مَا اللّٰهِ Allah'a verdikleri sözlerde yerinde dururlar. Minhum مِنْ, مَنْ قَضَى نَحْبَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Onlardan bazıları, bir kısmı, N.S. Binu Nadir gibi sözü verip ne yaptılar? Bu hayattan ayrıldılar. Şehit düştüler. Ümihum ben yan Diğerleri de sırayı bekliyor. Ama beddülü <gülüyor> tebdile, onlar verdikleri sözü asla değiştirmezler. Görüyorsunuz nefisle mücadele ve mükafatı daha dünyada iken o iman öyle bir lezzet haline dönüşüyor ki Allah-u daha dünyada bu sahabeyi cennetin kokusunu koklamakla ecirlendiriyor, mükafatlandırıyor. Karşılığını veriyor. 16. hadis An-Ebi Mes'ud Ukbet ibn amr Amr-i'l-Ansari El-Bedri radıyallahu lema nezelet ayet us kunna nuhamilu ala zuhurina diyor sadaka vermeyle ilgili Allah yolunda tesadduk etmeyle ilgili ayet indiğinde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 Fecae raculun fatasaddaka bi şeyin kesir. <gülüyor> Malı mülkü olan bir adam gelip çokça miktarda sadakada bulunuyor. Parayı ortaya koyuyor. Tabii münafıklarıyor var ki fakalu murain. Ne kadar da riyâ sahibi bir adam. Gösteriş sahibi bir adam. Yani Diliz atıyorlar. Oca raculun ahar fatasaddaka bi Başka bir adam gelip bir sağ miktarı 4 avuç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 Allah bunlara ne yapacak? Onlar diyor ki, onların bu sadaka verenlerle dalga geçmesini allah Teala şöyle nedenliyor. Diyor ki, onların bu sözlerine diyor ki, onlar fe esharune minhum. Ne yaparlar? Gönülden sadaka verenlerle ve ancak elinde bulunanları sadaka olarak verenlerle dalga geçerler. Onların bu sözlerini allah Teala dalga olarak alay etmek olarak ne yapıyor? Addediyor. Ama diyor ki allah Teala, Sakirallahu <Sessizlik> minhum. Asıl dalga geçilen, alay edilen kişiler onlardır. Allah onlarla alay etmiştir aslında. Onlara tuzak kuran Allah'tır. Kandırılanlar, kananlar onlardır. Ve lehum azabun elîm. Bunun karşılığında da onlara ne vardır? Elîm. Acı verici bir azap vardır. Son hadisimize geçiyoruz uzunca bir hadis kutsi bir hadis Said ibn Abdil Aziz rivayet ediyor kimden An <gülüyor> Rabiat ibn Yazid Rabia ibn Yazit'ten o da An Abi İdris el Havlani an Abi Zer Cundib ibn Junad'dan radiyallahu an an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da peygamberimizden diyor ki fima yervi anallahi tebaraka ve taala peygamberimiz de kimden rivayet ediyor Allah Teala'dan rivayet ediyor muhaddis kutsi hadis Allah Teala diyor ki, Ya ibadî inni haramtu zulme ala nefsî ve cealtuhu beynekum muharramen felâ tezalemû. Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefsime ne kıldım? Haram kıldım. Allah Teala arkadaşlar kendi nefsine bazı şeyleri vacip, bazı şeyleri ne yapabilir? Haram kılabilir. Kendi iradesiyle, kendi dileğiyle bunu yapar. Başkası değil, başkasının zorlamasıyla, başkasının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 Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. "Kim bir hasenat getirirse, fılehu asru Kim bir iyilikle gelecekse, kim bir iyilikle gelirse onun karşılığında ne vardır ona? Asru emsalihâ, 10 katı vardır. "Ve Va men ca'a bisayyeti, kim de bir kötülük işlerse, bir kötülük yaparsa, fele yuzza illa bi Ancak onun misliyle karşılık bulur. Yani günahın karşılığı 1. İyiliğin karşılığı ise 10. Allah Teala zulmetmez bakın arkadaşlar. Dilediği kuluna fazlıyla, fazlı keremiyle muamele eder. Dilediği kuluna da ne var? Adaletiyle. Ateşe giren kul Allah'ın ona zulmetmesinden dolayı girmemiştir. Allah'ın ona adaletiyle davrandığından dolayı ateşe girmiştir. Cennete giren kul kendi yaptıklarıyla girmemiştir cennete. Ne ile girmiştir?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 Sonra diyor ki Allah-u Teala Ya ibadikullukum dallun illa men hedeytuhu Ey kullarım! Sizlerin hepiniz hidayet verdiklerim hariç, doğru yol gösterdiklerim hariç neysiniz? Talalet Yani Allah kalbi açmazsa, Allah kalbe hidayet vermezse insanların hepsi ne olur? Talalet üzerine olur. Festehduni ehdikum Benden hidayet dileyin. Hidayet talep edin. Hidayeti verecek olan, kalbe sokacak olan kim? Allah alam. Ya ibadi kullukum cai'un illa men et'amtuhu. Ey kullarım hepiniz açsınız. Doyurdukların müstesna. Allah doyurmasa, Allah nimetleri vermese, bir kesse herkes aç. Fes tat'imuni ut'imkum. Benden ne isteyin? Yemek isteyin. Yiyecek isteyin. Yani Hani deminden hadiste geldi ya sizlerden birisi diyor Rabbine bütün ihtiyacını sorsun. Her şeyi Rabbinden istesin, istesin. Ayakkabının bağı kopsa bile onu Rabbinden istesin. Aç mı kaldın? Kime yöneleceksin? Allah-u Teala'ya yöneleceksin. Nasıl yöneleceksin? Salih amellerle yöneleceksin. Yani allah Teala diyor ki Eferâ'ytum ma tehrusun Şu ektiğiniz de ekip biçtiğiniz şeyler var ya, onları görüyor musunuz diyor. Bir bakın onlara. Buğdaya. Yani biz toprağa ne atıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Buğday ölü bir şey değil mi o? Buğday kurumuş, güneşin altında yanmış. Ölü bir şey. Allah Teala diyor ona bir bakın. Ekipte hasat ettiğiniz şu ürünlere bakın. Diyor ki اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ Onu eken ve ekip bitiren, siz misiniz yoksa onu? Biz mi bu şekilde ekip bitiriyoruz? Çok büyük ibretler var. Yani. Açız aslında değil mi? Allah bize o yolu göstermeseydi, öğretmeseydi ne yapamazdık? Aç kalırdık. Bu sebeple Allah Teala bize suyu vermese mesela, içtiğimiz su olmasa, diyor ki Allah Teala اَفَرَأَوَيْتُمُ الْمَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ İçtiğiniz suya bir bakın siz diyor o içtiğiniz suyu görüyor musunuz? Bardaktan ne kadar düşüncesiz bir şekilde içiyoruz, biz, değil mi? Söylüyoruz, arıyoruz su firmasını. Diyoruz ki 3053'e bir, bir su getir. Getiriyor. Öyle hiç düşünmeden bu su nereden gelir? Allah bize bu... Yani nasıl gelmiş? Haberimiz yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "E feraytumul ma'e allazi teşrabun?" İçtiğiniz suyu görmüyor musunuz? "E entum enzeltumuhu?" Minel Muzni, Em Munzilun. Bu suyu bulutlardan gökten indiren siz misiniz yoksa onu biz mi indiriyoruz. Kim indiriyor o suyu? <gülüyor> Allah Teala indiriyor. O halde arkadaşlar, herkes aç. Allah'ın doyurdukları müstesna. O halde ne diyor Allah Teala? Benden ne isteyin? Taam isteyin, yemek isteyin, ben de sizi doyurayım. Hamdullah. Tabi bunun en başında da yani bir insan dünyada doymak istiyorsa kimseye muhtaç olmak istemiyorsa salih amellerle uğraşması lazım. Salih amellerle meşgul olması lazım. Diyor ki Allah-u Teala A'raf suresinde وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ Şayet diyor o köy halkı o şehir halkı iman etmiş olsaydı وَاتَّقَوْ <gülüyor> takva sahibi olmuş olsalardı لَفَتَحْنَا <gülüyor> aleyhim biz onlara ne yapardık? Bunun karşılığında. Lefetehna aleyhim bereket minessemai vel ardı. Gökten ve yerden onlara bereket kapılarını açardık. Yani insan yemek istiyorsa, dünyada mal büyük sahibi olmak istiyorsa, çoluk çocuk sahibi olmak istiyorsa, salih amellerden ne yapacak arkadaşlar? Ayrılmayacak. Velakin <gülüyor> kezzebu. Ama diyor ki allah Vla. Ve, Lakin keder bu. Yalanladılar. Yalanladılar. Fa aklına onu bima eksibun. Yaptıkları amellerin karşılığında onları hemen alı verdik. Bitti. İnsan da dünya yani Bu sadece Kur'an'da bu anlatılan o şehir halkı kıssa olarak bize aktarılmış bir kıssa değil. Sen kul olarak Allah'ın Önünde bir birey olarak kendine düşün. Salih ameller yapsaydın, takvalı olsaydın, sana yer ve gökten semadan ne açılacaktı? <gülüyor> Bereket kapıları açılacaktı. Ama azdıysan, Allah'ın yoldan uzaklaştıysan bil ki, Allah seni hiç ummadığın bir yerde, hiç ummadığın bir saatte ne yapacak? Yakalayacak. Az önce ayet okuduk. Kafirler kendilerine vermiş olduğumuz süreyi, onlar için bir ne zannetmesinler. Hayır zannetmesinler. Biz onlara niye bir sureyi veriyoruz diye Allah inemunli lehum liesdadu isma. Günahlarına günah katmaları için, günahları içinde boğulmak için, boğulmaları için ne yapıyoruz? Sure veriyoruz. Yine Allah Teala diyor ki, Maide suresinde bale an ehlel kitabi amenu Şayet ehl-i kitap iman etseydi ve takva sahibi olsaydı la keffarna anhum seiatihim. Onların günahlarını biz ne yapardık? Silerdik, örterdik. Ve edhalnahum cennetin naim. Onları naim cennetlerine sokardık. Şart ne? İman edip takva sahibi olmak. Ve لو enhum aqamu't teurate ve'l-inciila ve ma unzira ileyhim min rabbihim. Burada geliyor bakın işin sırrı. Walau en enhum aqamu't-Tevrat ve'l-İncil ve ma unzira min Rabbihim. Onlar Tevratı, İncili ve Rablerinden kendilerine indirilenleri ikame etselerdi şayet, demek ikame etselerdi? Onu yaşasalardı, uygulasalardı, ayakta dimdik tutsalardı diyor ki Allah Teala la ekalu min fawkihim ve tahti erculihim. İfadeye bakın. La <gülüyor> min Ekelu. Diyor ki hem yuka, yukarılarından yerlerdi, başlar üzerinden, ve hem, hem nereden yerdi? Ayakları artından yerlerdi. Yani elleri, ellerinin tuttuğu altın olurdu. Yani bereketler gökten yağar, topraktan onlara ne vardı? Derilir çıkardı. Şart ne? İman edip, sakva sahip olmaz. Kendilerine, Rablerinden indirileni ne yapmak? tasdikle. Uygulama. Allah Teala diyor ya, yani, um, Benden yemek dileyin." Nasıl yemek dileyeceğiz? Tarih amellerle. Ve elimizi açarak. Diyor ki, "Ya ebadiy kullukum aar illa men kesavtuhu." Ey kullarım, hepiniz çıplaksınız. Giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız. "Festeksunu." Benden ne yapın, benden ne dileyin, elbise dileyin, sizi örtmemizi dileyin, ek sukum. Ben de sizi ne yapayım, giydireyim, ben de sizi örteyim. Diyorlar ki, alme kisve. Örtü iki türdür, bir somut, bir soyut. Somut örtü nedir? Elbise, elbise. elbise. gömlek, kazak, pantolon, baş örtüsü.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 Enküm tuhtek'on nehar <gülüyor> gece gündüz hata etmektesiniz. Var mı hata etmeye yani. Yok. Günah işlemektesiniz. Ve <gülüyor> ene Ben ise diyor Allah Teala ben ise günahların hepsini ne yaparım? Bağışlarım. Bağışlarım. Demiyor Allah Teala ben benim yer üzünde şubelerim vardır. Efendi hazretler vardır, mübarekler vardır. Orada burada yaydığım nöbetçi tövbe eden kullarım vardır. Onlara gidin onlar ze tövbesinden demiyor gece gündüz günah işlersiniz ve ben sizin bütün günahlarınızı ne yaparım? Bağışlarım. فَاسْتَغْفِرُونِي اَغْفِرْ لَكُمْ İstiğfar edin. Mağfiret <gülüyor> dileyin ki ben de ne yapayım sizlerin günahlarınızı? Bağışlayayım. Sonra devamlı Allah Teala diyor ki Ya ibadî اِنَّكُمْ لَمْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي Ey kullarım! Sizler bana zarar vermeye ulaşıp bana zarar vermeyi yapamazsınız? Başaramazsınız. <gülüyor> bana zarar veremezsiniz. Bana fayda vermeye ulaşıp bana bir fayda ne yapamazsınız? Veremezsiniz. Allah diyor ki ben sizlerden mustagniyim. Ben size muhtaç değilim. Vallahu ank ve lo an awwalikum ve ahirakum ve insakum majnakum, kanu ala atqa kalb rjul in vaht min ma Bu da bakın Allah Teala'nın ne kadar büyük olduğunu, her şeyden mustaqni olduğunu bize anlatıyor bu sözü Allah tarahı diyor ki Allah tarahı. Valla an awwalikum ve ahirakum, ilk insandan son insana kadar hepiniz, aranızdaki en takvalı insanın kalbi üzerine olsa, yani hepiniz Aynı şekilde en takvalı insanlar olsanız böyle olmanız diyor. Benim mülkümden benim sahip olduğum mülkümden hiçbir şey yapmaz? Arttırmaz. Arttırmaz. Yani benim buna ihtiyacım yok. Sizin namaz kılmanız, salih ameller işlemenize bir ihtiyacım, muhtaçlığım yok. Diyor ki Allah-u Teala devamlı hadiste. Ya ibadî, ey kullarım lev anne evvelekum ve ahirekum ve insakum ve cinnekum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 Facirliğinizin bana vereceği bir zarar, salihliğinizin de bana vereceği bir fayda yok. Mülküme hiçbir katkısı yahut benim mülküme hiçbir zararı olamaz. Ben size muhtaç değilim. Bu hadis çok önemli bir hadis arkadaşlar. Ya ibadî diyor ki Allah Teala devamla: "Loe en evvelküm ve, ve insekum ve cinnekum. Şayet sizlerin Önden gelenleriniz, sizden önce yaşayanlar ve sizden sonra yaşayacak olanlar, tüm insanlar ve cinler, Kamuofiy Sahiilin Vahidin, bakın meydan okumaya. Allah ﷻ diyor ki, hepiniz yani bütün mahlukat bir meydanda toplansanız, bir yerde bir ara, toplanıp bir araya gelseniz, fesaluni <gülüyor> ve benden hepiniz bir, birer bir şey isteseniz, düşünün milyarlarca sayısını bilemeyeceğimiz kadar insan ve cin topluluğu bir meydana toplanmış Allah Teala'dan istekte bulunuyorlar. Diyor ki benden bir şey isteseniz kullu insanin meselatesu ben de faataytu insan meselatesu her bir kimseye ne yaparım? Her bir kimseye istediğini veririm. Ve ma naqasa zalike min indi illa kama yanqusu makhitu idha udkhila fi al İne denize sokulup çıkarıldığında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 Tam anlamıyla bilemeyenler dediği gibi Allah Teala ve meaka hakka kadri. Onlar Allah'ı kadriyle hakkıyla bilemediler, takdir edemediler dediği gibi ahmakça aptalca otobüslere binerek milyonlarca insan kendileri iyi bir kulun dizinin dibine gidip orada Allah'a tövbe etmeye çalışıyorlar. Yahut bulundukları yerden oraya doğru seslenerek ondan yardım istiyorlar. Ya Allah Teala sana peşinen söylemiş. Diyor ki sen değil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 Allah Teala devamla diyor ki, ya ibadiy, inne mahiy Yani sizler amellerinizle değer kazanıyorsunuz. Bunlar sizin amelleriniz diyor. Inne Amellerle terazide ağırlığınız var. Upsiha lekom. Ben onlar diyor, sizin için tek tek ne yaparım, sayarım. Fumma uafikum iyyaha. Sonra onun karşılığını size veririm. Yani yaptığınız her şeyin bir ney var karşılığı var. Femen yağmal mithqal zerratin hayran yara. Kim zerre miktarı hayır yaparsa onun karşılığını görecek zerre miktarı. Femen yağmal mithqal zerratin şarvan yara. Femen viceda hayran. Şimdi sonuç. Sizler diyor amellerinizle varsınız ey kullar dedi. Ben onları sizin için tek tek saklayıp sayıyorum ve onun karşılığını vereceğim. Şimdi sonuç. Diyor ki netice. Temen vicede hayran. Kim hayır buluyorsa, güzel bir sonuç buluyorsa, netice güzelse, temen vicede hayran. Feliahmedillah. Allah hamdetsin. Elhamdülillah Cenneti cenneti ver Allah bana. Dünyada bana takva verdi, iman verdi. Temen vicede hayran. Feliahmed. Allah hamdetsin. Omen vicede hayra. Darlik. Bundan başka bir şey buluyorsanız eğer, bulduğunuz kötü sonuçsa, Fela yelû menn illâ Kendinden başkasını da ne yap? Kendinizden başkasını da ne yapmayın. İşte, tamam. Suçlamayın. Tek suçlu, tek sorumlu kim? Sizlerin Hı. kendisi. Yüce Rabbim bizleri akıbeti hayırlı olanlardan, güzel olanlardan eylesin. Hı. Nefsiyle mücadele edip cennete giden o yolu tutan saliklerden eylesin. Subhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en lâ ilâhe أستغفرك وأتوب إليك